Yeşilçam arkeolojisi, Türk sineması ve Yeşilçamın besin kaynakları, emekçileri ve kıyıda köşede kalmış hikayeleri. Hazırlayan ve sunan Utku Uluğ. Merhabalar değerli Açık Radyo 94.9 dinleyicileri Deniz Lutkulu Eğer. Yeni bir Yeşilçam Arküsü programında sizlerle birlikteyiz. Bugün 50. programımız e, bu nedenle birazcık daha farklı bir program e, yapmayı düşünüyorum. E, 50. program e, ben de Yeşilçam üzerine Türk sineması üzerine yaklaşık e, 10 yıldan biridir araştırmalar yapmaya çalışıyorum. İşte daha önceden bahsetmiştim çeşitli programlarda Sinematik Yeşilçam sitesinde yazılarıma yer veriyorum. E, çeşitli dergileri de e, bazı yazılar yazmıştım Yeşilçam tarihi üzerine. E, ancak bu tabi e, uzun süreden beri yaptığım e, araştırmalar içerisinde e, şunu fark etmiştim. Zaten e, bizim Yeşilçam Arkeolojisi programının ismi de buradan geliyor. E, Yeşilçam Arkeolojisi programını yapmaya başlaması sebebi de bu oluyor. E, pek çok sanatçı hakkındaki bilgiler çok az. Bunların pek çoğu eksik. Hatta e, sanatçıların biyografilerinde yazılmış pek çok bilgi aslında... E, ...kopyalı yapıştır yöntemiyle dağıtılmış haliyle bugün günümüze oldukça e, hatalı olarak ulaşmış bilgiler de içeriyor. Bazı filmlerin konuları dahil e, sadece afişe bakılarak yazıldığı için e, farklı. E, bazı filmler bulunduğu zaman aslında filmlerin çok farklı olduğunu görebiliyorsunuz. Kısacası e, ben de zaman içerisinde 10 yıl içerisinde gördüm ki benden önceki pek çok araştırmacı e, büyüğümüz çok zorluklardan geçmişler. Yine biz 2000'li yıllarda olduğumuz için internet olduğu için birazcık daha şanslı sayılabiliriz ama bütün bu bilgilerin e, kütüphanelerden ve gidip bir direkt olarak sanatçılarla ya da emekçilerle görüşülerek e, ortaya konduğunu düşünürsek hani ben birazcık daha belki e, daha rahat e, çalışabiliyorum. O, biraz da onlar sayesinde diye düşündüm. Ancak de bu bir şey değiştirmiyor. E, hala e, bu çok geniş olan e, yeşilçam dünyasında Türk sinemasının o geniş işte 1950'ler, 1990'lar arasında çok fazla isim anılmıyor. Hatta e, son dönemde e, bir dönem magazin sayfalarını, işte, e, bazı dergilerde kapakları sergilenen isimlerin e, sessiz sedasız aramızdan ayrıldığı bilgilerini de okuyoruz. Hatta çok e, vakti zamanda çok önemli olmuş bir e, oyuncunun e, işte bundan 2-3 ay önce e, evinde yalnız olarak e, vefat ettiğini ve o şekilde bulunduğunu da gördük. Tabii bu haberler devam ettikçe e, hem ben üzülüyorum hem de e, pek çok isimle ilgili olarak da e, bilgileri daha derinleştirmek gerektiğine en azından kaynağına ulaşmanın çok önemli olduğunu düşünüyordum. E, tabii bu dediğim gibi çok geniş bir dünya. E, ben de belli isimler üzerinde çalışmaya çalışıyorum. Çok konuyu dağıtmamaya da çalışıyorum sanırım. E, bazı özel isimler seçtim. Kendim birazcık daha böyle bugün Fantastik Türk sineması Olarak tanımladığımız filmlere daha yönelik daha fazla araştırma yaptım belki ama tabi sadece orayla sınırlı değilim. E, dedim ki belli isimler üzerinde e, yoğunlaşmaya çalışıyorum son dönemde ve o isimler hakkında e, birazcık daha fazla bilgi derlemeye çalışıyorum. İşte bu bu isimlerden bir tanesi de e, Melek Görgün. E, Melek Görgün'le olan e, kontağımı biraz anlatmak istiyorum çünkü bugünkü sürprizimiz e, Melek Görgün olacak programda. Bundan yaklaşık 7-8-7 yıl önce bir Yılmaz Güney filmi izlemiştim Canlı Hedef Ve orada o filmde Melek Görgün de oynuyordu Ve Yıldırım Gencel ile Yılmaz Güney'e kafa tutan bir karakteri canlandırıyordu Ben dedim ki yani Melek Görgün aslında bir şekilde hani Yeşilçam'ın erkek Fatmalarından bir tanesi de olabilir Çünkü kavgaya direkt giriyor Daha sonra başka filmlerine baktım yine Mesela Erol Taş'ta oynadığı bir kovboy filmi var. Salih Güney'de var filmde. Mesela o filmde de yine elinde silah alıp direkt olarak çatışmaya da girebiliyor. Başka bir sahnesinde elinde iç kişisiyle kavgaya direkt dahil oluyor. Bu gibi sahneler çok fazla. Çok ilgimi çekti. Çünkü avantür sinemanın içerisinde çok fazla kanın kahramanımız. Yani direkt işte kavga dövüşe girmiş. Kadın kahramanımız yok aslında. Hatta kadın kahramanımız bir iki tane var. İşte dişi. E, killing var. Onun dışında bir de dişi Tarzan var. E, ben de Melek görgün hakkında daha detaylı e, bilgi toplamaya başladım. E, daha sonra e, sanırım internetteydi. E, kendisinin İstanbul dışında taşındığını ve e, inzivaya çekildiği üzerine bir haber e, almıştım. Daha sonra Mesut Kara'ya e, sordum. O da bu bilgiyi doğruladı. Fakat şans eseri ben telefon numarasını buldum ve kendisiyle görüşmek istediğimi ilettim. E, aradan birkaç ay geçtikten sonra Ben de e, kendisini ziyaret ettim e, Gerçekten müthiş bir aşçı olduğunu Düşünüyorum e, Beni çok iyi misafir etti Onunla birlikte oturduk e, sinema hakkında Uzun uzun görüştük e, Daha önceden de tabi e, Yüz yüze dışında da bazı telefon görüşmeleriyle de ona, Onun bazı bilgilerine e, Başvurmuştum ama tabi yüz yüze görüşmek Çok daha farklı oluyor Ve bu yüz yüze görüşmemesi sonucu, sonucunda da e, Epey ilginç bir sohbet ortaya çıktı Ancak tabi e, şunu fark ettim ben e, Melek Görgün hakkında internet üzerinde yazılmış fikri, e, bilgilerin çoğu aslında ya hatalı ya da eksik. E, bu bilgileri Melek Görgünle birlikte e, düzeltmemiz gerektiğini e, düşündük. E, çünkü hani bazı şeyler yazılıyor ama e, direkt kaynandan onaylanmadan bu bilgilerin girilmesi bazen hani yanlış sonuçlar da elde ediyor. E, ama tabii. Melek Görgün de benden rica etmişti ee, 1977 yılında e, sinemayı e, özel sebeplerden dolayı bıraktığı için e, bazı konulara girmek istemiyordu. Ben de kendisinin tabii bu e, önerisini bu fikrini e, doğru buldum. Zaten hani e, biz araştırma olarak bazı şeylere e, karşımızdaki insanların istekleri dışında e, belki de e, yer vermemeliyiz diye düşündüm de. Ve bu şekilde e, kendisi konuştum ancak e, ben bu 50. program münasebetiyle Melek Örgün'den bir şeyler icat ettim. En azından e, bir hani sesli kaydımız olsun birlikte. Bir yayınımıza katılın. Hani e, Sizin ağzınızdan e, sinemaya katılma hikayesini dinleyelim. Bazı birkaç tane so soracağım soru var. Onları sizlerle birlikte e, konuşalım. Yani bu şekilde de bir, elimizde bir kayıt olmuş olur. Çünkü e, 1977'den sonra sanırım Melek Örgün e, ülke eraklının akılının bir programına katılmış. Yine gazetede de 90'lı yıllarda sanırım onunla bir röportaj almış. Onun dışında paylaştığı herhangi bir bilgi yok. Onun için de biz de bugün 50. programımızda kendisiyle radyo bağlantısını radyoda kendisiyle telefon bağlantısı kurduk. Şimdi hattımızın öbür ucunda değerli Melek Görgün var. Alo. Alo. Alo. Efendim. Merhabalar efendim. Hoş geldiniz Çam Arkiyüsü programına. Hoş bulduk. Teşekkür ee, Öncelikle çok teşekkür ediyorum ben e, davetimizi kabul ettiğiniz için. E, bu 50. programımızda e, sizinle birlikte. E, e, Önle mi 50. programımız? Evet size. bu 50. El, programımız sizinle e, bir program yapmak teşekkür gerçekten önemli. Teşekkür ederim beni davet ettiğiniz için. E, ben de e, tabii bağlantıdan önce kısa bir e, giriş konuşması yaptım. E, sizin aslında çok fazla e, işte, röportaj yapmadığınızı e, çok fazla... Ee, bu tip görüşmeler içinde olmadığınızı ben de belirtmiştim. Onun için bizim için çok daha değerli oldu evet. bu teklifimizi kabul etmeniz. Tekrar teşekkür ederim o konuda. Rica ederim. Ee, Buyurun. Şimdi ben e, tabii giriş konuşmasında e, pek çok sanatçımız hakkındaki bilgilerin eksik ya da yanlış olduğunu e, gördüğümü söylemiştim. Sizinle de yaptığımız e, görüşmede e, hani <gülüyor> neredeyse doğum tarihinizde kadar yanlış yazıldığını gördüm ben. Yani ben de Evet. <gülüyor> Ben de sizin evet. sizin ağzınızdan bir sinemaya e, başlama hikayenizi hani nasıl sinemaya başladığınızı oradan bir hani e, en azından programda kayıt altına da çok güzel olacağını düşündüm ben de o zaman e, sözü hani size bırakayım nasıl başladığınızı sinemaya. O, ben sinemaya adama 1900 zannediyorum. E, kaç olabilir? İndi Cumali çekiyorlardı. Bayağı eski aile maldiviim. Orada bir e, kadın lazımdı Yılmaz Güney'in annesini bakıcısını kurtarıcısını ee, nazım olmuş beni tavsiye etmişler arkadaşlar, dostlar, komşular falan çağırdılar gittim o güzel bir öldü onu oynadım Ve öylece sinemaya başlamış oldum bir adım olarak ondan sonra tabii bir değdiniz gibi daha kurtulamıyorsunuz oradan İstanbul'a göç ve devam oldu öylece ben de artist olmuş oldum. Peki İnce Cumali filmi hani üzerine bir gala yapıldı mı o dönem hatırlıyor musunuz? Efendim? İnce Cemali, Cumali filmi üzerine o dönem bir gala yapılmış mı hatırlıyor musunuz Adana'da ya da İstanbul'da? hatırlamıyorum çok eski zannetmiyorum. Yani, olduysa bile ben katılmamıştım. Çünkü ondan bir sene, bir buçuk sene sonra 70'te ben İstanbul'a geldim hı hı. ve başladım. Hatırlayamıyorum. Çok uzun seneler geçti evet. Utku Bey. Yani evet, mümkün evet. mü hatırlamam. Peki İstanbul'a geldiğiniz zaman ilk hangi filmde oynadınız? Hmm, acaba onu da hatırlayamayacağım. Tamam Birçok filmde oynadım yani onu arşivlerde bulmak lazım onları ben benim hatırlamam mümkün değil artık onları iyice koptuğum için sinemadan evet. ayrıldım. ilgilenmiyorum yani hatırlamıyorum birileri hatırlatırsa belki aa evet oydu diyebilecek gibiyim onun dışında hatırlamıyorum Evet şimdi benim merak ettiğim konulardan bir tanesi ben özellikle fantastik Türk sineması olarak ele aldığımız bir böyle jan üzerine gidiyorum daha bugün o ismi koyduk böyle kovboy filmleri tarih filmler evet. maskeli kahramanların evet. olduğu hatta şöyle de söyleyebilirim hani o B sinema olarak nitelendiriyorlar onun bir kraliçesi olarak da yer alıyorsunuz aslında sizde bu filmlerde pek çok sahnede hani kavgaya da girmişsiniz evet Aksiyonun içinde de birebir yer almışsınız siz. Evet ee, var öyle birkaç tane. Peki bu... Tarih e, film var. E, aksiyon filmi de var. Peki mesela e, kavga sahnelerinde siz ön çalışma yapıyor muydunuz e, kavgacılarla? Evet tabii provalar yapılıyordu. Bayağı provalar yapılıyordu. Böyle yani mi? birkaç prova yapıyorduk tabi vurdu. <gülüyor> Oldu mu olmadı mı diye... Oluyordu herhalde. <gülüyor> Zorlandığı, zorlandığınız hatırladığınız bir sahne var mı peki? Mesela o kavga dövüşlerinde. Zorlanmadım. Her şeyi çok rahat yapıyordum. Ne derlerse yapıyordum. Yok mesela kavga sahnelerinde. Mesela Yılmaz ee, Güney'le olan filminiz... Canım, kavga sahnelerinde zaten e, önceden provalar yapıyorduk. Hı hı. Ona göre oynuyorduk, yapıyorduk yani. E, direkt böyle ne yapacağımızı bilmeden kavga edilmez zaten. Evet. Çünkü çok özel bir durum. E, hani bugün sinemamıza baktığınız zaman ya da dizilere baktığınız zaman kavga sahnelerinde sizin kadar rahat e, eden çok az insan var diyebilirim. Yani günümüzün özellikle evet, herhalde kavga. Herhalde o da, da benim videotan çevikli olacak. Çok incecik bir Resimlerde gördüğünüz gibi. Evet. Çok çeviktim. <gülüyor> bir şeydim, oynuyordum herhalde. yani. O, o o dönemdeki bazı yönetmenler e, sizin her şarta uydunuzla ilgili, yani en en zor koşullarda bile e, kendinizden vererek, hatta e, yani bir filmde sanırım ayaklarınızın altı da parçalanmış öyle bir doğru, yazı okumuştum. Doğru, yani. doğru, doğru severek yapıyordum işimi. Yani hakkıyla yapmaya çalışıyordum. Hakkıyla da yapıyordum herhalde. Peki bu, bugün bugün evet. baktığınızda çevirdiğiniz filmler içerisinde sizin e, aklınızda böyle en yer etmiş... ...sanırım siz bana Tarık Akan'la oynadığınız bir filmden de bahsetmiştiniz. O ilk başta Tarık Akan'la oynadığınız e, evet. 70 yılın evet. tarihli. E, sizin aklınızda yani en sevdiğim filmim şudur dediğiniz bir film var mı? film olarak da? Evet. Aa, şey var, Acı Pirinç var, Asker Ahmet var... Hı hı. Ni bileyim ben, e, şeyde oynamadım, e, sadece alışıkla oynadığım bir bölüm var. Üstüne hatırlayamayacağım çok teyzel etmişti bana o da. E, yani var mı sürü teyzel etmiş bölümlerim de ben şu anda hatırlayamıyorum. Peki şu bir, bir minik de bir e, özel soru sorayım. E, sizin e, en beğendiğiniz yani oyunculuğu olarak en beğendiğiniz e, erkek oyuncumuz kimdi? Hepsini beğeniyordum. Onda bir ayrım yapamayacağım. Ee, peki... Hepsi benim için e, oyuncuydu. Peki, birlikte en iyi anlaştığınızı düşündüğünüz oyuncu kimdi peki? Hmm, şimdi, şimdi Hepsiyle anlaşıyordum. Anlaşmamak için bizim o zaman hep birbirimize saygılıydık, sevgiliydik. Yani anlaşmamak mümkün değildi. Yardımcuyduk birbirimize. Fevkalade güzel arkadaşlardı hepsi, hep bütün oyuncular birbirinden iyiydi. Bambaşka bir alemde O bizim alemimiz, bizim zamanımız. Yani bayağı iyiydik. Hep yardım ederdik. Ne bileyim bir ayrım yok. Ayıramam ben. Anladım. Ölü, Ölümsüzler filmini hatırlıyor musunuz? Birkaç kişi oynamıştık. Salih, Güney. Fikret Hakan. Ee, başka söyle adını e, ne bileyim ben çok kalabalık bir kadroydu e, Fikret Hakan Erol e, e, e, e, e, Taş, Fikret Hakan ondan sonra başka kimler vardı Bayağı kalabalık bir kadro onu da, ya da yani herhalde artık ben de Ben özellikle yani sizin en beğendiğim filminiz birincisi Acı Pirinç, e, diğeri de evet. Ölümsüzler özellikle Ölümsüzler'de Erol Taş Ramon karakteriyle orada e, ya, çok iyi bir kardeşler yani harika bir arkadaş Allah rahmet eylesin ne büyük yardımlar ederdi oyun olarak yani karşınızda oynarken sizi de oynatırdı. Öyle bir oyuncuydur Allah nurlarda yatıştım. Ben de zaten şahsen bir Erol Taş hayranıyımdır. Ee, Aha, onun özellikle özellikle onun evet. o güçlü ve bu ölümsüzler filmindeki Ramon karakteri e, hani siz de yanında onun yardımcısısınız aslında ve siz de direkt orada çatışmalara da giriyorsunuz. E, evet. benim için çok ö, özel bir karakterdir. E, sizin evet. sizin orada çizdiğiniz karakterde karakter de bir Spaghetti Western filminde e, yer alan e, böyle o, o dönemin İtalyan oyuncuları gibi eee yer almışsınız bende Ölümsüzler Hı -hı. filminde. Hı -hı. Güzeldi, evet. Bunun dışında bir Öyleydi. de bir de acı pirinç var. Ee, o da aslında bir evet, acı pirinç. Yine, yine Erol Taş'la. Evet yine Erol Taş'la. Ee, evet. Sanırım bizim, benim size sorduğum soru için ben kendim özel olarak yani şunu söyleyebilirim. Ben sizi Erol Taş'la birlikte oyun olarak, oyunculuk olarak çok yakıştırıyorum. Ee, evet yakışıyorduk. <gülüyor> Anlaşarak oynuyorduk. Güzel oynuyordu. O, çünkü oyun veriyordu karşı tarafa oynarken. Evet. Öyle bir oyuncuydu o. Açı yani pirinç... Açı pirinç oynuyordunuz onun karşısında. Çünkü Açı pirinç filmi de aslında e, konu olarak bakıldığı zaman çok da e, kolay değil. Ayrıca e, sanırım Adana'da çekilmişti film değil mi? Yanılmıyorum değil mi ben? Hayır, o, İstanbul'da, İstanbul'un o neydi şimdi filmli tarafları, o zaman tabi bakirdi oralar. Hı hı. O taraflarda çekilmişti. İlginç. Ben çünkü hani belki hani kadro ve filmle ilgili düşündüğüm zaman belki İstanbul dışında çekilmiş diye düşmüştüm ama e, Silivri de çekilmiş demek ki. E, o, o filmde yapı olarak hani bu o dönemde bir köy filmleri denen filmler vardı. Ama aslında Acı Pirinç yani dünya sineması çok önemli bir yapıtır. İtalyan filmidir. Evet. Onun çok farklı bir uyarlaması. E, benim de sanırım hani sizin filmleriniz arasında en beğendiğim diye açık, acı, ya, acı pirinci söyleyebilirim ben de. Evet. evet. Zafer simlerimiz, ziyafetleri de çok kıymetli bir ziyafet bir arkadaşımız vardı hem oyuncu hem yapımçı evet, Yılmaz, Yılmaz Duru. Ah, Yılmaz Duru. Yılmaz evet. Duru. çok dairdi. İyi bir şeyin beğeni. Evet, aslında ben hani keş, keşke keşke film bugün e, temizlenmiş olsa ve yeniden e, gösterilse en azından festivallerde gösterilse diye um, ümit ediyorum çünkü e, evet. hani sosyal içerik de taşıyan bir film. E, evet. Acaba evet. kendi uyarlandığı evet. film de önemli bir başyapıt. E, o benim evet. en ilgimi çeken filmlerden bir tanesi. Evet. Efendim <gülüyor> e, tabii e, telefon bağlantısı oldu. Sizin de ben e, özellikle bu e, yani görüşmelerle ilgili ee, yaklaşımınızı biliyorum. Ben çok teşekkür etmek istiyorum size katıldığınız için en azından ben ee, teşekkür ederim. davetimizi Daha kılmadınız. Biraz kısa oldu. oldu be 50. yılınızda beni davet e ettiğiniz için. 50. programımız efendim. <gülüyor> İnşallah nice yıllar. Şey 50. program efendim. 50. 50. Ama program ama. Evet. <gülüyor> evet. <gülüyor> efendim çok teşekkür ederim ben. Sesinizi duymuş olduk. Ee, en azından bizde bir hani böyle minik bir kaydımız oldu sizlerle birlikte. Eee tamam. davetin çok davetizin davetimizi kabul ettiğiniz için tekrar çok teşekkür ettim. Ee, o zaman ben programı yani sizin de sevdiğiniz bir e, şarkıyla e, yani tamam. kapatmak isterim ben. Ee, Zeki, Müren'den siz, bir Zeki Müren'den bir şarkı seçeceğiz efendim tamamdır o zaman evet. ee, Ben e, tekrar size iyi günler diliyorum ee, Çok teşekkür ederim bakın tekrardan ederim. görüşmek üzere Çok sağ olun İyi mesajların çalışmalar diliyorum Çok sağ olun Daha önceden de belirttiğim gibi değerli oyuncumuz 1977 yılında e, sinemadan ayrılmıştı ee, ve daha sonra da e, sinemayla ilgili herhangi bir e, görüşmede çok fazla yer almak istememiş. E, ancak ben kendisiyle e, görüştüğüm zaman e, işte önümüze e, bütün görselleri koymuştuk, afişleri koyduk. Bütün e, filmlerle ilgili bölümler hatta beraber izleyip böyle bir e, görüşmeler derliyoruz. Değerli, e, yaptığım belli e, ses kayıtları var. Daha sonra yine kendisiyle gidip görüşeceğiz. E, bunları da daha sonra... Ee, ...bir şekilde derleyip e, programda sunmayı ümit ediyorum ben. Aslında bu programda bizim o yapacağımız e, kayıtları sunmak açısından da bir e, giriş de olmuş olabilir en azından. Efendim o zaman e, 50. programdan sizlere e, kalın diliyorum. E, Zeki Müren'den seçtiğimiz inleyen namelerle o zaman programımızı sonlandırıyoruz. E, umarım Melek Görgün'de dileği gibi nice 50. Yıla, 50. programlarda görüşmek üzere diyorum. 94.9 Açık Radyo'dan Utku Ulu Erle birlikte... İşi Cem Marcus'un dinlediniz. İyi günler. Müzik Let's go. Şill tatlı bir bahar gülen şen sevdav. çam arkeolojisi Türk sineması ve yeşilçamın besin kaynakları emekçileri ve kıyıda köşede kalmış hikayeleri hazırlayan ve sunan utku U